YİTİK YABAN Hızla artan insan sayısı ve insanın bencil davranışlarının diğer türleri yok oluşa sürüklemesi, yürüdüğümüz yolun sürdürülemez ve aynı zamanda da etik dışı bir yol olduğunun en belirgin göstergesi. Bilimsel olarak tanımlanmış türlerin %95'i koruma statüleri için henüz daha analiz edilmemişken, küredeki tehlike altındaki türlerin durumunu takip eden IUCN yani Uluslararası Doğa Koruma Birliği, 20 bin farklı türün neslinin tükenmesi riskiyle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Pek çok farklı organizma hakkında elimizde görece olarak sınırlı bilgi bulunduğunu düşünürsek ve birçok bilimsel çalışmanın da biyoçeşitlilik kaybının hızlanarak arttığını gösterdiğini göz önünde bulundurursak nesli tükenmek üzere olan tür sayısının çok daha fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsanlığın doğal hayatı böylesine istismar etmesi yeni bir şey değil. Lakin 7 milyardan fazla gelişmiş teknolojiyle donanmış insanın saldırısı yani mesela balık dolu deniz tabanını tarayan trollerden yabani türlerin iç salgılarını bozup üremelerini olumsuz yönde etkileyen kimyasallara kadar ve fil dişi için filleri öldüren vahşi avcılara kadar, insanlık tarihinde şimdiye kadar gerçekleşmiş her tür saldırıdan daha ölümcül. Aşırılıklar gezegeni, aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatura.